Allaʿalik Allāhu ya khayr al-wara, təddad habbat zimali Kaldığımız hadis-i şeriften devam ediyoruz. Sırayla tabi bu kitabı sünne, sünnet. yani burada itikattaki sünnet tabi. Yani ameldeki de zaten haydi haydi dahil oluyor ama. Esas itikattaki sünnet. Sünnete ittiba ve bidattan içtinat. Bu husus. Kuvvetle arz ediliyor. Ona dair hadis-i şerifler rivat ediyor. Ve an Ebi Berzete radıyallahu teala anhu Anin Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Berze radıyallahu aleyhi ve sellem rivat edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnne ma akşa Ancak ve ancak korkuyorum aleyküm size sizin hakkınızda sizin üzerinize yani sizin hakkınızda korkuyorum ee, Yani başka hadis-i şeriflerde de Şirkinizden korkmuyorum diye var. Yani sizin müşrik olacağınızdan, dinden çıkacağınızdan, bir daha putlara tapacağınızdan korkmuyorum, endişe etmiyorum. Ancak tabii hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanından biraz sonra diyelim işte. Efendimiz zamanında başladı haricilerin şeyleri tabii. Ataları vardı ama böyle bir mezhep şeklinde çıkış olmamıştı. Bu daşlerin yani yürüdüğü nokta. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, sonra hariciler çıktı. Hazreti i̇şte Ali Efendimiz Şeyh eden fırka. Onlarla harp etti. Ondan sonra e, zaten Şia, Murtazile vesaire yani hemen ikinci yüzde bunlar belirdi. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem hani evvelce haber verdi. ginden çıkacağınızdan yani müşrik olup puta tapacağınızdan korkmuyorum. Hani Allah Celle Celaluhu ümmetimi muhafaza edecek ama... İnnevağa Şehaletüm sizin hakkınızda korkuyorum. Ee, neden şehvet gay insanı azdıracak şehvetlerden, yani isteklerden? Nerede fi iküm ve furucikum? Karnınızdaki şehvet, bir de tenasül uzunlansızdaki şehvetten korkuyorum. Tabi bu da neden oluyor? Zenginlikten oluyor. Fakirlik her zaman için efendim. Hem gayrimeşru yemek içmekleri, hem gayrimeşru cinsel birliktelikleri e, mümkün mertebe kısıtlayan ve engelleyen bir şeydir. Hocam başka bir hadis-i şerifde fevallahil aleykum. Vallahi sizin fakir olmanızdan korkmuyorum Yani fakir olsanız bir şey yok, sıkıntınız yok. Ve inne ma ahşu aleykum en dünya. Size dünyanın döşenmesinden korkuyorum. İşte az Ömer zamanından başlayan ile çok zenginlikler oldu tabii. Fakat Azri Ömer radıyallahu anh gibi zatlar dünyanın zenginliğine etmedi, itibar etmedi. Yemeklerini artırmadılar, elbiselerini artırmadılar. istirahatlerini keyflerini artırmadılar. Daha beter sorumluluk hissederek daha az yediler, daha az içtiler, daha az uyudular yani. Ama tabii bu bir dönem gitti sahabe falan. Hadi tabi. Yani ikinci, üçüncü asırlardan başlamak suretiyle fetihler ve ganimetlerin genişlemesi, e, yaygınlaşması e, sizde kema müslüfat alamen kâne kableküp sizden önceki ümmetlere de döşendiği gibi dünya size de serilecek önünüze yani sizden ne yapacaksınız e, geçmiş ümmetler nasıl para, kadın, dünya e, temayüllerin neticesinde e, Tevrat'ı bozdular, İncil'i tarif ettiler ve bütün dünya imkanları neticesinde sapıttılar ve dinlerini de değiştirdiler. Dünya onları helak etti. Korkarım sizi de helak edecek. Evet. Ve hakikaten e, baktığımız zaman yani şimdi bile bakıyoruz bir 20-30 sene evvel İslamiyet zordayken, dardayken, sekten ihtilali 28 Şubatlarda falan daha bir ihlaslı, daha bir samimiyetli Garip zamanlar, herkes sıkıntıdayken Müslümanlar, İslamiyet adındaki faaliyetlerden bahsediyorum. Daha bir e, verimliydi. E şimdi imkanlar arttı. Maddi genişlikler arttı. Serbestlikler arttı. Hürriyetler arttı falan filan. Fakat bakıyorsun aynı kalitede iş çıkmıyor. Aynı kalitede cemaat bulamıyorsun. Talebe bulamıyorsun, bulamıyorsun. Çünkü hakikaten imkanların artması kaliteyi düşürür yani. Bir de dünya temalini artırıyor. Şimdi cemaatlerin çoğalması, işte hocam acım diyenlerin çoğalması e bu da şey. İnsan yani etrafında pek yardımcısı yokken daha lastik gayretli oluyor. Herkes hürmet ettiği zaman, izzet ettiği zaman işte itibar zaman, hocam e, şuraya han yap yere, han yapalım, hamam yapalım. Bana bir tane nasip olmadı. Ne hikmetse böyle bir iş adamı geldi. Bir tane nasip olmadı. Allah Allah. Bu kadar adam olmaz? Bunda hayır var diyorum yani. Bunda hayır var. Hani ne dersem yapacak büyük projeler yapmak istiyorum. İmza atacağız. Nerede? Yani benim kadar meşhur olmayan, benim kadar yani diyelim, birçok vasıfta hiç tanınmayan bir adam. Oo! Çok trilyonluk işler yapabiliyorum. Maşallah yapsınlar. Ben kimseyi itham etmiyorum ya. Yani. E fakat ben bu kadar isim ve itibar, bu kadar hizmet köyü ya görüntü de var. <gülüyor> fakat şurada bir ufak bir cihaz alalım desem 5 liraya, 10 liraya adam bulamam ya. Yani. 5 kişiye telefon edeceğim 50 liraya, 100 liraya. Yani. <gülüyor> Durum bu. İyi bir şey. Demek iyi bir şey. Demek sap duruyor. Demek az duruyor. Demek e, kaliteyi bozuyor yani Mevla'da nasip etmiyor meselesi. Onun için dünyanın e, genişliği, imkan genişliğini çok istiyoruz ama isteriz ama... ...tabii bizi nefsin şeytanı kandırdığı en Ben hizmetleri büyütmek için istiyorum falan. Ama o hizmetleri büyütmek isteyenlerin sonra FETÖ gibi... E, ...Mossat'ın eline düştüğünü gördük yani. Onun için hizmetleri büyütmek diye İslam'da bir hedef yoktur. İslam'da ihlas ve istikamet diye bir hedef vardır. Buna zarar verecek her şeyden sakınmak lazımdır. Ne yapacağız yani? Yoldan çıkıp da 5 milyon adamımız olacağına yolda olup da 5 kişiyle muhabbet edelim. Ne yapacağız şimdi? Ya acılık mı yapalım ona buna? Ben sizin adınıza çok korkuyorum diyoruz sallallahu anh. Neden korkuyorum? Azdırıcı bir şehvet. Azdırıcı şehvet nereden gelir abi? Nereden gelir? Para varsa gelir. İmkan varsa gelir. Dünya önüne döşenmişse gelir. Azdırıcı şehvet nereden gelir? Adam zaten soğan bulamıyor yemeğe. Gözü görmüyor yani. Nasıl azdırıcı şerbet olsun. Fakirde olur mu? Bir de midenizde. Midenizde ne demek? Helal haram ver Allah'ım. Senin kulun yar Allah'ım demek. Yani karnına ne girdi hiç umursamayacaksınız. Rüşvet mi? Faiz mi? Haram mı? Helal mı? Ya senin bunu midene sokman caiz değil. Helal değilim. Yut. Ben hizmet yapıyorum. Bilmem ne. Türkiye Darular faiz caiz. Tövbe estağfurullah lazım ediyor. Bunu İslami cemaatler veriyor bu fetvayı. Yazıklar olsun yani. Nasıl oluyor haram velal ya? Ne Darular bir Türkiye ya? Nereden çıkartıyorsunuz bu fetvaları? Ya Bunlara fetva verenler var. Allah muhafaza olsun. Darular da zina caiz diyenler var ya. Ruslarla muslarla. E nasıl caiz olacak Rusların zinası? Sen nikahsız bir muamele Adı zina. Bu nasıl cazıcık Darül Erpte ya? Ama buna da fetva verenler var. Onun için azdırıcı şey, evet, affedersin cebinde para varsa kendine fetva arıyor yani. Ben korkuyorum buyuruyor sallallahu aleyhi Bir karnınıza giren çıkan meselesi ve furucu gibi. Zaten karnına giren çıkan çok önemli. Neyse? Benzin bozuk benzin aldım mı araba tekler yani. Benzin bozuk haram şüphe yedin mi gözün harama bakar, kulağın haram dinlemek ister. Tenasül da harama işarar. Çünkü neden? Önce butun hüküm karnınız buyuruyor sonra furucukum hüküm tenasül uzuvlarınız buyuruyor. Midete bozulmak ne demek? Benzin bozuk. Benzini bozuk aldın mı motor bozuldu yani. Ondan sonra bütün uzuvlar ters çalışır. Azdırıcı şeyvet midenize girerse yani haramlar azdırıcı şehvet ve istek hırs ve tamah demektir şevet. Bu sizi en sonunda zinaya götürecek ya bakıyorsun ehli sünnet geçinen namazlı abdestli adamlarda bile içki ağzına sürmez, kumar oynamamış, faiz yemeyen adamda bile zina var. Orantılı nisbi konuşuyorum. Var. Zinadan kurtulan namazlı abdestlilerde daha az. Yani içkiden, faizden, şeyden kurtuluyor. Zinadan daha az kurtuluyor. Ben yani namazlı abdestlilerde de istatistik yapılsa zina oranı, yani şeye göre konuşuyorum. Diğer günahlara göre. Namaz kılan diğer günahlar çoğundan sakınıyor demektir. Ama yine orada ıı, fire veren nokta zinadır. Herkes hakkında konuşmuyorum. Orantı olarak böyledir. Biliyorum. E bir de tabii mütenikahını helal demek. Yani Şia'ya falan. Ya işte adam kendine fetva arıyor. Eğri sünnet bildiğimiz adamlar mütenikahıydılar. Kimisi İran'a gidiyorlardı. Kimisi burada. Ya bu e, mütanika aynen zinadır ve haramdır. Ve lakin Şia'da sevaptır. Ne kadar fazla <gülüyor> Mütanika gelsin o kadar cennette köşkün sarayın artıyor. Çünkü Şia'nın bezebi dinsizliktir. Dinsizliktir. Mütanasılı. E sevap olacak ya zina. Ama işte bizdekiler de kaşınıyor. Fetva arıyor. Bakıyor molla sarıklı. Siyah sarıklı. Halbuki kafasına baksa takke yok. Oradan keli görünüyor ama işte bizimki böyle bir kafana bakayım kelini göreyim demiyor. Sarık görüyor, sakal görüyor. A, bu da Müslüman kardeşim, bu da olacak. Sen nelerce okumuş, müttahhide sevapmış ya falan falan. Onun için ben diyor, azdırıcı şevet sizin önce karnınıza girecek, sonra tenasül uzuvlarınız haramlara girecek, ondan sonra yoldan çıkacaksınız diyor. Sonra da ne gelecek? Ve mudillatil heva, saptırıcı inançlar. Heva, nefsin keyfine göre inanmak, kafaya göre takılmak demektir. Ne demek kafaya göre takılmak? İstavoğlu diyor ki kader inancı fuzuli tartışmalı. Bak Amentü'deki kaderi, bütün ayet hadislerde geçen kaderi şu anda hoca diye izlenen bir adam memlekette, bürokraside, şurada burada da hoca nazarıyla e, din adamı zannedilen bir adam Amentü'müzün bir maddesini hasfetti. Çit yok. Benden başka uğraşan olmadı. Oldu belki cılız sesler. Saptırıcı hevalar. Çünkü saptırıcı hevalar ne demek? can istediğine göre inanma. Kader inkar ediyor. Öbürü İsa Aleyhisselam öldüğü yaşamıyor diye. Mütevatir bir şey itikad. Öbürü Hazreti Mehdi yok onu inkar ediyor. Öbürü mevcut mevcut olsaydı Amerika çoktan bulurdu. Kur'an'da olan bir şey inkar ediyor. Ve tevil ediyor vesaire vesaire. İslam oğlu kafası işte mucizeler inkar ediyor. Medcezir olayı diyor işte efendim vesaire. Uzayir Aleyhisselam ölmedi. Kur'an'da öldürdüm dirittim dediği ayet meselesi. Ya bunlar nasıl din adamı olabiliyor? Adem'e sen babası var dedi ya. Kur'an'da topraktan yaratıldığın ayeti var, adam babası var. Yine bir kişi demedi ki sen ne biçim hocasın ya. Demez. Çünkü uyuşmuş ve uyuşturulmuş bir nesille karşı karşıyayız. Önce azdırıcı şey evet, mideye haram giriyor. Ondan sonra tenasül rüzuvları haramlara giriyor. Ondan sonra adamın itikadı bozuluyor. Önce ameller bozuluyor, normal gelmeye başlıyor, alışkanlığa başlıyor. Ondan sonra itikad bozuluyor. İşte bozulunca da adam Adem Hasan babası da vardı şey öbürü şak şak şak şak bu da hocadır bir bildiği var diyor. Çünkü neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki puta tapıyorum diye gavur olmakta alenen şirket düşmenizden korkmuyorum ama inanç hususunda keyfinize göre saptırıcı inançlara ve bidatlara ve reformlara uymanızdan en çok endişe ettiğim şeydir diyor. Ve hakikaten korktuğu başımıza geldi mi? Resmen geldi. Resmen geldi. Yani azı bayındılar, Mehmet okuyanlar, şunlar bunlar. Bu adamlar alenen ayetleri hadisler inkar ediyor. Ayetleri. Artık ayetleri inkar ediyor. Adamın çenesinde sakal da var. Namaz da kılıyor. Milleti hacı götürüyor. Ne yapacağız yani? Yaşan Nuri'ler bitti diye sevinirken. Beterleri geldi. Çünkü neden beterleri? Hiç olmazsa Yaşan Nuri'nin bizim İslami mahallede pek dinleyeni yoktu. Zaten sonra hepten CHP'ye gitti. Şudur budur. Tarafını tam belli etti ama ilk zaman biliyorsunuz Ahmet Hakan'ın en büyük seyyatından ve ahirette en büyük azaba düşeceğini düşündüğüm seyyatından biri nedir? Kanal 7'deyken Müslümanlar o zaman bir kanal da yoktu. Bütün Müslümanlar oranın haberlerini şeyine dönüyordu. Haberlere bile fetva için Yaşar Nuri çıkarıyordu. Yani o zaman da Ahmet Hakan'ın yani Kanal 7'deyken de göya bizim adamımız diye zannedilirken de Yaşar Nuri çıkartmasından biz anlıyorduk. Bu saptırıcı hevaya tabi olmuş. Ama miller yine anlamıyordu o zaman. Anlatamıyorduk yani. O kadar yaşamın Çok tepki yoktu. Sonra ona bazı kere siyasi yönlerden yine dini yönlerden bir şey anladıklarım daha değil bizinkiler. Siyasi yönlerden böyle kızdılar, küçük oldular falan. Hadi o itibardan düştü. Biz de dedik elhamdülillah ya bunun kadar çenesi olan yok zannettik. Ama bir de baktık bizim mahallenin içinde neler çıktı neler çıktı. Yani İslamoğulları, Mehmet okuyanları işte böyle. Aziz Bayındırları vesaire Aziz Ademircanları vesaire e Bunlara baktığın zaman adam resmen Ayetleri hadisleri e, inkar edip sahabeye zina suçu istat ettiler Ve bunları yaptıkları halde e, Bir tane müşteri Kaybetmediler Çünkü neden Önce mideye haram girerse Sonra tenasül rüzulları harama girerse Sonra saptırıcı itikatlar Mutlaka baş gösterecektir Ben bundan sizin adınıza çok korkuyorum o, sallallahu Ve ne oldu Şimdi lafı da anlatamıyorsun. Adam diyor Mustafa Sümoğlu da e, hocaya dindar adam ne var? Ya diyorum Allah'ın ilmini inkar etmiş. Azim bayındır diyorum. Allah bilmiyor diyor diyorum falan. O da bir görüş diyor ya. Şu adamda tartacak mizan yok. Adamda kıstası yok. Ya adamda ilim yok zaten toplumda. Etiketi de doçent, profesör bilmem ne olursa. hecübheli okul mezunu bile değil. Gerçi okul diplomam var da onu onu mu dinleyelim temel götürüyorlar. Bizi hurafeci istesim yolu baş düşman satrancı aram demiş falan falan. Ben mi dedim Hz. Ali demiş. Radiyallahu an İbn Ömer demiş. Ayşe hanım demiş. Bu kadar hadis var, rivayet var, fıkıh var falan falan. Adam hiç ben diyor yetkiliyim diyor. Ne yetkilisisin? Elif'e mertek çekiyorsun. Hangi kitabı tanırsın? Getirim sana bir adı, hadise anlamı ver bakayım veremezsin. E niye göre İslam adına konuşuyorsun? Durum bu. Bilmez mi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve an Amr İbn Ayuf'in radiyallahu Amr ibn-i Af hazretlerinden rivayet edilen. Hadis-i şerifte buyurdu. Semi'tü işittim Rasûlallahü sallallahu aleyhi semiyku. Sahabe-i kiram. Allah'ın elçisini kulaklarımla duydum diyor. Hadis-i şerifi Bezzar. Büyük muhaddistir İmam Bezzar. Efendim, İmam Taberani. Tirmizi'de de var. O da kabul etmiş hadis İbn-i Huzeyme sahinde veriyor Hadis-i şerifte Şahinatı efendisine var. İnni yeğafu ala ümmetî min Ümmetim adına en çok endişem ve korkum üç şeydendir. Bu üç şey kadar hiçbir şeyden korkmuyorum. Fakir olmadığından korkmuyorum. İşgal olmalarından korkmuyorum. E, sürgün olmalarından korkmuyorum. Katliamlarından korkmuyorum. Zelzelelerle ölecekler korkmuyorum. Bak korkmuyorum. Üç şey. En büyük diyelik. Öbüründe ölse şehit oluyor zaten. İtikadı düzgünse. İtikadı İtikadı bozulursa ne olacak abi? Minzel işte işitkö ya Allah'a vak verdiyip duruyor. İtikadı bozuk olduğu için Müslümanlara kafir dedikleri için her gün geberiyorlar. Her gün geberiyorlar cehennem köpekleri. Ama göz görsen ayet atı sokuyorlar. Ne olacak şimdi? Bak tehlike nereden geldi? Tehlike zelceleden katliamdan sürgünden harpten gelmedi. Bak zelcele Müslümanım diyenden geldi. Yine Şia, Haçlı abi Müslümanım diyen. Hazreti Ali Ebekt diyen adamlardan geldi görüyor musun Suriye? Onun için çok korkuyorum. Neden korkuyorum? Minzelleti alimin. Alim kişinin ayağının kaymasından korkuyorum. Çünkü cahilin ayağının kaymasıyla kahvedeki, sokaktaki iskambil oynayan, tavla oynayan, satranç oynayan birinin fetva vermesiyle millet onu dinleyip sapıtmaz. Ama alim kisvetinde kılığında bir de doçent bilmem ne, ilahiyatta araştırmacı yazar bilmem ne falan ise işte onun ayağının kaymasıyla ne olur? Birçok insanın ayağı kayar. Şu adam gazeteci yazar bile olsa internette bir şey paylaşsa din adına meti yoktur dedi mesela Hüseyin Öztürk böyleydi. Akıt gazetede rahat rahat yazıyor. Hadislerin hepsi uydurma diyor. Dünya kadar de olsun, kitabımız var, kaynağımız var, ehli sünnete göre. Adam bunu yazabiliyor. Peki bu adamın hangi hadise mana verecek, tahric yapacak ilmi var? Yok. Ama gazetede köşesi var ya. Kaç kişi okudu yanlardan Sapıtan olmuştur şimdi. Şimdi, şimdi alim olmasıca eğer alimse Yaşan Nuru gibi of, Mustafa İslamoğlu Yaşan Nuru'nun eline su dökemez. İlmi yok o kadar. Yaşan Nur çok alim idi. E şimdi bir Hüseyin Atay'a. 40 sene o talebelik yapsa belki o kadar anlayamaz. O ayrı bir şey. Alimin ayak kayması tabi onlar ana ocak. O, o ne yaptı? Yaşan Nurleri yetiştirdi. Ondan sonra bayraktar bayraklıları vesaire ocak o. Ne kadar ilmi fazlaysa o kadar tehlikesi büyüyor. Ama kendi bir kişiyi sapıtmamış. Kendi bir kişiyi sapıtmayabilir. Talebe okuttu ya. O talebelerle ne oldu şimdi? Ne kadar inancı kaldı? Ne bilmem ne inancı kaldı? Tsunami gibi herkese vuruyor. Yani o 80-90 yaşındaki Hüseyin Hataylar deyip boş geçme. mutezileyi gelip de Ankara ile hayatta başlatan adam. Alimin ayağının kaymasıyla alemin ayağı kayar. Onun için çok korkuyorum. Hak yoldan ayrılırsa, itikadı bozulursa bu itikattan bahsediyor. Alim diye günah yapmaması şey yok. Masum değil ki. Alim de günah yapabiliyor. Ama alimin günahıyla bütün alem günah düşer demiyor. Sünnetten ayrılır. Antara'yı Hak diyor. Hak yoldan zelle. Hak yoldan ayrıldı mı tehlike burada. Ama bizim millet öyle bir şey değil. Hocanın biri kadına bakarken bir resmini çeksiz. Uu yuuu bilmem. Ya kadına bakmak günah. Bu adam bir günah yapmış. Öbürü orada kader yok diyor. Adamı bırakmıyorlar. Ama bunu de mi kadına baktığını gösteriyor. Hepsi terk eder. Halbuki adam alimse eli i sünnet itikadında ise günahı olabilir. Sen yine onun ilminden istifade edebilirsin. Çünkü neden? eli i sünnet itikadında doğruyu konuşuyorsa doğruyu konuşuyorsa zellesi ve günahı senin onun ilminden istifadesine mani olmamalıdır. Ama aynı ilimde takva abini buluyorsan onu tercih et. Ama o ilim başkasında bulunmuyorsa mecburen o ilmi alacaksın. Ama eli i sünnet ve doğru ilim varsa diyorum ben. Ama sen ne yapıyorsun? Küçük bir günahtan adamı damgalıyorsun. Halbuki erüstet itikadında adam. Onu tukaka yapıyorsun. Milletin gözünden düşüyorsun. FETÖ'nün yaptığı birçok operasyonda bunları yapmaya çalıştı İnsanların günahlarını açığa çıkartmaya çalışıyor. Ses kaydı alarak, bir görüntü alarak falan filan. E sen insanları suçladığın şey zina. Veya başka bir haram. Peki senin yaptığın ne? Şirk. E sen şimdi şirk yapan adamı Temiz ve nezih buluyorsun FETÖ ve misli emsali adamları Kaderi inkar edeni. Şirk yani. Şirk yapan adamları. Ayet adresi inkar eden adamları. Ya buna çok düzgün adam. Para alışverişleri güzel. Karı kız işleri yok. Şunlar yok. Olmayabilir. Ama itikatta bütün milleti saptırıyor. Dinden çıkarıyorlar. Din hırsızları diyor İmam-ı Rabbani. Din hırsızları. Ama orada yok. Onun için burada alimin zellesinden korkuyorum. Ne buyuruyor? İtikattaki zellesi. Sana Mehdi inkar ettirirse, İsa semlüzünü in inkar ettirirse, Yecüç Mehçüç in inkar ettirirse, elü Sünnetin itikadı mütevâtir ayaet hadislerini inkar ettirirse, sen o zaman kaydın gitti. Yoksa sen hiç geçmek diğer Sünnetten çıkmazsın. Haram işlemiş olursun. Ama mütevâtir bir konu inkar edersen elü Sünnetten çıkarsın. Hele bir de ayaet hadis mütevâtir inkar edersen dinden de çıkarsın. Allah bilmiyor ne demek ya. Onun için alimin zellesinden çok korkuyor ve ben hemen Peşine düşünen heva, yani insanın canı bir şey ister, ekşili ister, turşulu ister. Yani şunu demek istiyorum, ona inanası gelir, buna inanmayası gelir falan filan. Bu vesvese kabilinden kalırsa Allah nursun kurtulursun. Ama peşine düşülen heva, yani keyfine göre fetva vermek, keyfine göre istediğin gibi itikat meselelerini yoğurmak, bunu aklım almıyor ya. Bu aklaman taa uygun değil. Kur'an'da bunun Kur'an'da varsa da bu akla uymayanı Kur'an'da da olsa kabul etmeyiz mesabını yaparsan, mütevatir hadiste de olsa buna akılerer mi kardeşim? Dediğin anda demek sen o kötü itikada, yani canının istediği hevaya, inanca, fikre, yola itibar ediyorsun. Yani uyuyorsun. Çünkü neden dillendirdin? Dillendirdiğin zaman millete intikal etti. Dinleyenler sapıtacak. İçinden kalsaydı vesveseydi. Ama sen dillendirip konuştuğum zaman... ...heven mütteva. Mühlikat. İnsanı helak eden üç şeyden bir İnsan canını istediği şekilde konuşma, fetva verme, itikadi konulara müdahale etme gibi... ...bunu eğer ki vesveseden çıkarıp da bil fiil konuşma sahasına çıkarırsa gitti. Bundan çok korkuyorum. Vemin hakemin cair. Bir de zalimlik yapan hakimlerden, şeriatın ahkamından, eden ...insanları tehlikeye atan... Ve zalimlerin zulmünü teksir eden, çoğaltan, haksız ve adaletsiz efendim kararlar alan hakimler. Neydi o FETÖ'nün hakimleri ya? Adliyelerin e, yani üçte ikisi bunların elindeydi. Üçte ikisi. Benim işte içeri alındığım dönemde. Özel yetkililerin tümü bunların elindeydi. Bizim mahkemede üç hakim vardı, ikisi bunların. Talebeliğinden yetişmişti, bir tanesi de. Mehmet Ekinci bunların şakirdi değildi Ama efendim bunlara tabi olmuş Ve insanları asıyordu kesiyordu Şimdi aranıyor mu kaçak mı ne belli değil yani Aranıyor da bulunmuş değil teslim olmuyor mu ne yapıyor Birileri koruyor işte bunları Bu kadar zalimlik ettiler Onun için ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Zalim hakimlerin şerrinden Adaletle hüküm vermeyenlerin de bu ümmete çok zarar vereceğinden İşte bu darbe bile bu kadar olay memleketteki bu da şey Mahkemeler eliyle oldu Mahkemeler de FETÖ'nün marifetiyle oldu. Onun için hep zulme imza attılar. Kendilerine uymayan adamları işten attılar. Görevden attılar. Sürgün ettiler. Kumpaslar kurdular. iftira attılar. Ama bunların hepsi nereye dayandı? Mahkemeye dayandı. Beni bile, bana bile bir şey yapamadılar. En sonunda mahkemeyle beni içeri attı. Çünkü sana gelip de senin itibarını azaltacak seni. İnternete bir yalan atıyor. Oraya bir kurafe atıyor. Kumpas atıyor. Montaj atıyor. Ama bunlar insanları kandırmıyor. İnsanlar hakkı biliyor çünkü. Ama ne yapıyor artık? Dayanamayınca mahkemeye veriyor. Çünkü hakimler kendi elinde. Hakimler kendi elinde olduğu için ne yapıyor? Efendim, e, onların e, marifetiyle bütün insanlara, iş adamlarına, şunlara, bunlara ne ocakları batırdılar, ne işlerini milletin batırdılar. Maddi manevine zararlar verdiler. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Ben üç şeyden korkuyorum. Bir tanesi de zalim hakimlerin hükmüdür. Allah Teala şerlerinden muhafaza eylesin. صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الزمان وأكثرى صلى عليك الله ما غيث هما حوق السهول وبالجبال وبالقرى